İklap... Kolay tecviklerimizden biri... Tanımı... Tenmin... Veya... Nunu sakinden sonra... B harfi gelirse... Ki parantez içinde görüyorsunuz... iklap olur... Peki bu iklap nasıl okunur? Şimdi örneklerde göreceğimiz gibi... Tenmin... Veya... Nunu sakinden sonra... B harfi gelirse... B harfinden önce gelen tenmin veya nunu sakin mim harfine çevrilerek okunur. Şimdi tanıma bir kez daha göz atalım. Demek ki tenmin yani iki üstün iki esre iki ötreden biri olacak veya nunu sakin dediğimiz cezimli bir nun harfi gelmiş olacak. Tenmin veya Nunu sakinden sonra D harfi gelirse bu D harfi Mim harfine çevrilerek okunur şimdi örneklerde görelim üç tane örneğimiz var Semi'un dasir min ba'di ve ley'un bedeni örnekleri muhterem arkadaşlar bakınız birinci örnekler orijinal kelimelerdir ok işaretinin sağında olanlar ok işaretinden sonra gelen bölüm ise Kur'an-ı Kerim okunurken tecvikli olarak nasıl okunacağını gösteren bölümdür. Sanıyorum Nun ve Tenvin'in Mim harfini, çevrilişini siz de rahatlıkla görüyorsunuz. Şimdi uygulama olarak bu örnekleri görelim. İlk olarak Semî'un Basır. Burada Semî'un derken Tenvin'i görüyorsunuz. Ayın harfinin üzerinde ötre olarak tenvin gelmiş tenvinden hemen sonra tenvinden hemen sonra iklap harfi olan D harfi gelmiş mi evet gelmiş işte biz buradaki tenvini işte biz buradaki tenvini mim harfine çevirerek okuyacağız hemen ok işaretinin soluna bakalım Semiun derken bakın ilk örnekte semiun derken oradaki ten'nin kırmızı renkle işaretlenmiş olduğumuz ten'nin o ok harfinin solunda cezimli bir mim harfine dönmüş. Nasıl okuyacağız burayı? Okuyalım. Semiun basir. Evet. Burada tenvinin mim harfine çevrilmiş olduğunu görüyorsunuz. Kırmızı renkle yazmışız. İkinci örneğimiz ...min ba örneği. Burada da nunu sakin gelmiş. Evet. Nunu sakin. Yani cezimli nun gelmiş. Cezimli nun'dan hemen sonra iklâp harfi dediğimiz d harfi gelmiş. O halde biz buradaki nunu mim harfine çevirerek okuyacağız. Hemen ok işaretinin sonunda görüyorsunuz. Nun harfi tam bir mime çevrilmiş. Nasıl okuruz burayı? Mim be'andi. Üçüncü örneğimiz lehün bedenle örneği. Burada da arkadaşlar kırmızı renkte nunu sakini görüyorsunuz. Sakin nun. Bakın kırmızı renkle ve cezimli. Hemen sakin nun'dan sonra gelen mavi renkte yazmış olduğumuz iklap harfini görüyorsunuz. Öyleyse buradaki nun harfi mim harfine çevrilerek okunur. Nitekim ok işaretinin devamında birinci örnekteki nun harfinin ok işaretinin sonunda mim harfine nasıl dönüştüğünü görüyorsunuz. Okuyalım le beden evet bir kez daha tekrar edelim tenvin veya nunu sakinden sonra iklap harfi dediğimiz b harfi gelirse bu tenvin ve nunu sakin mim harfine çevrilerek okunur yoksa iklap harfi olan b'yi biz mime çevirmiyoruz K klap harfinden önce gelen temin veya nunu sakini mim harfine çevirerek okuyoruz. Şimdi örnekleri hep birlikte bir kez daha görelim. Semi'un basîd min ba'di leyun beden gibi Örneklere geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah semi'un basir. Semma tettahazetun el-i değil tüm o hemen be ben demezem ya bu mece da y şimdi Ayet-i kerimelerden seçmiş olduğumuz bu örneklerin detayına girelim şimdi. İlk örneğimizde Semî'un basır derken orada tenvinden sonra petro olarak tenvin gelmiş görüyorsunuz. Ekle harfi olan D gelmiş. Dolayısıyla Ay'ın harfinin tenvini Mim harfine çevrilerek okunur. Semî'un basır. İkinci ayet-i kerimemizde min ba'di var. Oradaki zaten ana örneğimizde de bu geçti. Buradaki nun harfi mim harfine çevrilerek okunur. Okuyalım. Mimbandi. Diğer örneğimiz femen reddelehudeki. Orada da yine nunu sakinden sonra ikile harfi olan d gelmiş. Hemen okuyalım. Nun harfini mime çevrilerek okumuş olacağız. Femenben dâleh Son örneğimizde mâca ehmul ilmu dâgiyan beynehum derken orada da tenvinden sonra ifle harfi olan b gelmiş. Dolayısıyla dâgiyan derken oradaki iki üstün olan tenvin mim harfine çevrilerek okunur. Okuyalım. dâgiyan beynehum Bir kez daha şu ifadeyi kullanmakta yarar görüyoruz burada mim harfine çevrilen iklap harfi olan B değil iklap harfinden önce gelmiş olan tenmin veya nunu sakini biz tam bir mime çevirerek okumuş oluyoruz muhterem arkadaşlar bu tecvidimizi görürken son olarak bir notu daha düşelim İklabın uygulamasını yaparken belli oranda gunneli olarak okuduğumuzu tuttuğumuzu sanıyorum sizlerde fark etmiş olmalısınız. Bu konuda kıraat imamlarımız tenmin veya nunus harfine çevrilirken genizden bir sesin gelmesini ve tutularak okunmasını ama bu okumanın miktarı konusunda ise bir eliften fazla olmasını ancak iki elif miktarını geçmemesi noktasında ittifak sağlamış durumdalar. Öyle ise uygulaması yaparken bir eliften birazcık fazla ama iki elifi açmayacak şekilde ortalama bir buçuk elif miktarı gunneli olarak tutarak okumak gerektiğini yapmış olduğumuz uygulamalarda fark etmiş olmalısınız. Bir örnek daha verelim bu konuda. Örneğin min örneğini verelim. Min diğer bir örnek semi'un basir. semi'un basir. Demek ki eklef uygulaması yapılırken de gunneli olarak yapılması gerektiğini ve bir buçuk elif miktarı tutulmasının uygun olacağını Kıraat imamlarımız beyan etmişlerdir.